Ezahır denilen yere geldiğinde gözüne sağa sola kaçışan insanlar ve kılıç parıltıları ilişmişti. Ve ''Bu kılıç parıltıları da ne?'' diye sordu. ''Ben sizi savaşmaktan nehyetmemiş miydim?'' ''Ya Resulallah'' diye cevapladılar. ''Bunlar Halid Dibni Velid ve arkadaşları. Onun girdiği yerde Mekkeliler direniş gösterdiler. Ona savaş açılmasaydı vallahi o da savaşmazdı. ''Ya Resulallah'' O ne sana karşı gelmek, ne de emrini çiğnemek istemiştir. Sadece karşısına çıkanlarla savaşmaktadır. Üzülmüştü. Ama yapılacak bir şey yoktu. Bunca tedbire rağmen, yine de Mekkeliler problem çıkarmış ve Halid de bu problemi çözmek için kılıcına sarılmıştı. Hatta bu sırada Hakim İbni Hizam, Mekke müşriklerini savaştan alıkoymaya çalışıyor ve onları Allah Resulü'nün eman fermanını hatırlatarak, evlerine girip de kapılarını üstlerine kapamaya davet ediyordu. Bunun üzerine efendiler efendisi Allah'ın takdiri hayırlıdır buyurdu. Ezahır'dan aşıp da Mekke evlerini görünce orada durdu ve minnet duyguları içinde Allah'a hamd etmeye başladı. Yine teveccüh etmiş Allah'a yalvarıyordu. Sonra da yanında bulunan Hazreti Cabir'e döndü ve ''Ey Cabir!'' dedi. ''Bizim konaklayacağımız yer şurasıdır. Burada bir zamanlar Kureyş küfür üzere ittifak edip de bize karşı alacağı tavrı belirliyordu. Allah'ın kudreti ne kadar büyüktü. O gün Mekkelilerin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı hakkında verdikleri hükümle bugün Resulullah'ın onlar için vereceği hükme Aynı mekan şahitlik ediyordu. Aradaki farkıysa yarın herkes görecekti. Kasvanın üzerinde ilerlerken Fetih ve Nasr surelerini okuyor. İşte bu bana Allah'ın vaat ettiği şeydir diyordu. O gün ilerlerken yanına yaklaşıp da Ya Resulullah, yarın nereye ineceksin diye soranlar olmuştu kendi evine gideceğini tahmin edip doğrulatmak istiyorlardı. Çünkü bu, diğer muhacirin içinde bir yol olacaktı. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Akil bize ev bark mı bıraktı ki? dedi. Zira Ebu Talib'in büyük oğlu Akil, Efendimizin evi dahil, geride kalan her şeyi alıp, başkalarına satmıştı. Kalması için başka ev tekliflerine de müspet cevap vermeyecek, bundan sonra da, ...Mekke'den ayrılıncaya kadar... ...hep Hacuğundaki çadırına gelip... ...burada istirahat edecekti. Artık fetih tamamdı. Hz. Halid'in girdiği tarafın dışında... ...başka bir mukavemet olmamış... ...ve ardı ardına ortaya konulan... ...stratejiler neticesinde... ...Mekke kolay teslim olmuştu. Eman ilanında da ifade edildiği gibi... ...insanlar... ...büyük çoğunluk itibariyle... ...evlerine çekilmeyi tercih ederken... Ebu Süfyan'la Hakim İbni Hizam'ın evleriyle Kabe'ye sığınanlar da vardı. Endişe ve merakla bekleşiyorlardı. Acaba Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilere nasıl davranacaktı? Bilhassa o güne kadar Allah Resulüne karşı çıkma konusunda bayraktarlık yapıp küfürde alem haline gelenler vardı. Öldürüleceklerinden şüpheleri yoktu ve kaçacak delik arıyorlardı. Artık ortalık durulmuştu. Mekkelilerde derin bir sessizlik hakimdi. Allah Resulü çadırında gusül abdesti aldı ve Allah'ın lütfettiği bu neticeye bir şükür ifadesi olarak önce sekiz rekat namaz kıldı ve ardından da devesini getirmelerini emretti. Kasva çadırın kapısına kadar getirilmişti ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zırhıyla miferini de giymek için yeniden çadırına dönecekti. Şimdi silahını da kuşanmış, tam tekmil Kabe'ye yürüyordu. Bu sırada ashab Handeme ile Hacun arasında gidip geliyor ve Allah Resulü için güvenli bir yol oluşturmaya çalışıyordu. Kabe bayrama hazırlanıyordu. Yolda giderken çocuklar iki tarafa dizilmiş, Allah Resulüne sevinç gösterisinde bulunuyorlardı. Bilhassa kız çocuklar... ...başlarındaki bağları çözmüşler... ...ve ellerine aldıkları örtüleriyle... ...yanlarından geçen atların... ...yüzlerine doğru sallıyorlardı. Artık Allah Resulü'nün... ...hedefinde Kabe vardı. Resulullah... ...Sallallahu Aleyhi ve Sellem... ...Ehlullah tarafından... ...ikizi olarak telakki edilen mekana doğru... ...ilerliyordu. Bu sırada yolları... ...Hazreti Halitle birleşmişti. Ona... ''Ben savaşmaktan nehyettiğim halde sen niye kılıç kullandın?'' diye çıkıştı. ''Çatışmayı önce onlar çıkardılar.'' diye başladı sözlerine Hazreti Halit. ''Bize ok yağdırıp kılıç çektiler. Halbuki ben mümkün olduğunca çatışmadan uzak durmaya çalışıyordum. Onları insanların girdiği dine, İslam'a davet ettim. Ama onlar bunu reddettiler. Bu durumda onlarla çarpışmaktan başka çare bulamadım.'' ''Zaten bu çarpışmada Yüce Allah da bizi muzaffer kıldı.'' ''Ve onlar dört bir yana kaçışı verdiler ya Resulallah.'' Bu sefer de Allah Resulü ona ''Öyleyse onları takipten vazgeç.'' buyurdu. Sonra da asabına ''Silahlarınızı bırakın.'' diye seslendi. Bu genel tahmimden sadece kendilerine saldırıp da 23 Huza'lıyı öldüren Beni Bekirlere karşı... Huzalıların istisna olduğunu bildiriyor ve onların da ikindi vaktine kadar zamanlarının olduğunu ilan ediyordu. Derken, Medine'deki minber Mekke'deki mihrapla buluşmuş ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Kabe'ye gelmişti. Resulullah onu görür görmez önce elindeki bastonuyla uzaktan selamladı ve ardından da tekbir getirmeye başladı. Efendiler Efendisi'nin tekbirini duyan herkes avazı çıktığı kadar tekbir getiriyordu. O kadar ki Mekke'de yer yerinden oynuyordu. Bu sırada dağ başlarına çıkıp da kaçan müşrikler, Kabe'deki bu tekbir sesleriyle irkilecek ve duyup gördükleri bu manzara karşısında oldukça etkileneceklerdi. Her geçen dakika merakları daha da artıyordu ve gelişmeleri daha yakından takip etmeyi canı gönülden istiyorlardı. Sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mübarek parmağını dudaklarına götürerek ''Susunuz'' diyecekti. Zira şimdi tavaf başlayacaktı. Kasvanın yularını Muhammed İbni Meslem'e tutmuş, Resulullah devesinin üzerinde tavafa başlıyordu. Önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Haceri Esved'in yanına geldi ve yine onu uzaktan istilam ettikten sonra da tavafa başladı. O gün Kabe'nin etrafında her biri kurşunla kaplanmış 360 tane put vardı. Müşrikler kurbanlarını gelip bunların yanında keser, ihtiyaçları olduğunda bu putların önünde diz çökerek taleplerini dile getirirlerdi. Kabe artık İslam'la bütünleştiğine göre onun en büyükleri sırasıyla Hübel, İsaf, ve naile diye adlandırılan bu putlardan da temizlenmesi gerekiyordu. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her birinin yanından elinde tuttuğu yayıyla geçerken işaret ediyor, işaret ettiği putta da yüzüstü yere düşüyordu. Bunu yaparken de, artık hak geldi ve batıl da zail oldu. Zaten batıl zail olmaya mahkumdur. Mealindeki ayeti o. Ok. Her şafta hacer Esved'i selamlıyordu. Ve nihayet Kabe'yi yedi kez tavaf etmişti. Devesinden inecekti. Orada kasvayı yaklaştırıp da üstüne basarak inebileceği bir yer bulamamıştı. Ve elleriyle ashabı onun inmesine yardım ediyorlardı. Bineğinden iner inmez makamı İbrahim'e doğru yöneldi. Zırhıyla miferi hala üzerindeydi. Mübarek başlarına sardığı sarık da... ...omuzlarından aşağıya doğru sarkmış vaziyetteydi. Burada iki rekat namaz kıldı... ...ve sonra da zemzemin olduğu yere doğru hareket etti. Şayet Abdülmuttalip oğulları... ...bana baskın gelecek olmasalardı... ...ondan bir kova su çekerdim... ...diyordu. Bunun üzerine Hazreti Abbas... ...hemen bir kova zemzem çıkarıp... ...Allah Resulüne ikram etti. Ondan içiyor ve abdest alıyordu bu sırada ashab efendimizin etrafında halkalanmış abdest suyundan bir parça alabilmek için birbirleriyle yarışıyorlar onu yüzlerine gözlerine sürerek teberrükte bulunuyorlardı daha sonra da Resulullah Hübel'in parçalanmasını emretti Mekkelilerin ilah diyerek önünde el pençe divan durdukları Hübel artık tuz buz olmuş bir taş yığınından ibaretti Şimdi de yanına Hazreti Ali'yi çağırıyordu. Bir çırpıda gelip huzurda emrini bekleyen Hazreti Ali'ye ''Yere çömel'' diye seslendi. Resulullah'ın emri hemen yerine getirilmeliydi ve Hazreti Ali de Allah Resulü'nün tarif ettiği şekilde yere çömeldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'nin omzuna çıkıyordu. Sonra ona ''Hadi ayağa kalk'' buyurdu. Daha Hz. Ali ayağa kalkmaya başlamıştı ki nebevi şefkat buna müsaade etmedi ve bu sefer de ona otur diye emretti. Hz. Ali yeniden yere çömelip oturmuştu. Bu sefer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendileri yere çömeldi ve Hazret Ali'ye Ali şimdi sen benim omzum açık dedi. Bu da bir emirdi. Ve Hazreti Ali artık Allah Resulü'nün omuzlarındaydı. Onu yukarıya Kabe'nin üstüne doğru kaldırıyordu. Sanki Hazreti Ali kendisini eliyle semalara ve hatta ötesine ulaşacakmış gibi hissediyordu. Nihayet Hazreti Ali'yi Kabe'nin üstüne çıkarmış ve bir kenara çekilerek ''Onların oraya koydukları büyük putu aşağıya at'' diyerek ortada bulunan putları temizlemesini emretmişti. Ancak Efendimizin gösterdiği bakır put, demirlerle Kabe'nin üstüne çakılıp iyice tutturulmuştu. Bir türlü hareket etmiyordu. Bu sefer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali'ye nasıl yapacağını hareketleriyle de tarif ederek, ''Onu böyle söküp at.'' buyurdu. Bu noktadan sonra putu söküp atmak, Hazreti Ali için çok daha kolaydı. Şimdi Kabe asli haline dönme yoluna girmişti ve burada ibadetin nasıl yapılması gerektiğini fiilen gösteren Allah Resulü artık bir kenara çekilmiş oturuyor, her ihtimale karşı Hz. Ebubekir de onun başında kılıcıyla nöbet tutuyordu. Bütün bunları pür dikkat seyreden Mekkeliler büyük bir şaşkınlık içindeydi. Bir taraftan bu zamana kadar bizler ''Böylesine el üstünde tutulan bir melik ne gördük, ne de duyduk?'' diyorlar. Diğer yandan da bunu yapanları akılsızlıkla suçluyorlardı. Bir aralık efendimizin gözü yakınında duran Ebu Süfyan'a takıldı ve ona şöyle seslendi. ''Sen Hinde, sen bu işin gerçekten Allah tarafından olduğunu düşünüyor musun?'' diye sordun. O da ''Evet.'' ''Gerçekten de bunlar Allah tarafından.'' diye cevapladı. Öyle değil mi? Gerçekten de öyle olmuştu. Hint de üst üste yaşadığı bu şokların neticesinde aklını başına toplayıp yumuşamış... ...ve kocası Ebu Süfyan gibi teslim olmaya karar vermişti. Hatta bir aralık evlerinde bulunan ve gelip de üzerine mendiller bağladıkları putun yamacına geçmiş ve elindeki keserle ona vurarak... bugüne kadar kendilerini nasıl olup da aldattıklarını sormaya başlamıştı. Bütün bunları fırsat buldukça kendi aralarında konuşup duruyorlardı ama... bunu bir Hind bir de Ebu Süfyan biliyordu. Sanki Efendiler Efendisi... Ebu Süfyan'ın Kemal noktasında bir imana ulaşması için... onu yakın takibe almıştı... ve nefes alıp verişlerinden bile haberdar olduğunu gösteriyordu. Ebu Süfyan... ''Ben şehadet ederim ki sen Allah'ın kulu ve Resulüsün.'' diye seslendi önce. Ardından da... ''Adına yemin edilene andolsun ki benim bu sözümü bir Allah ve bir de Hint duymuştu.'' dedi. Aralık Efendimiz'in yanına Süheyl İbn Amr'ın kendisine rağmen Müslüman olduğu için yıllarca işkence ettiği ve Bedir'i fırsat bilerek Allah Resulü'nün yanına sığınan büyük oğlu Abdullah yaklaştı. Ya Resulallah! Diyordu. Bugün babam Süheyl İbni Amr'da gelse onu da affeder misin? Süheyl İbn Amr Allah Resulü'nün yıllardır gelişini gözlediği bir adamdı. Daha Mekke'ye girmeden birkaç gün önce İslam'a girmek için hazırlandıklarını haber verdiği dört kişiden biri de oydu. Halbuki o sıralarda Süheyl, İkrime İbni Ebi Cehil ve Safvan İbni Ümeyye ile birlikte Allah Resulüne nasıl karşı koyacaklarının planlarını yapmakla meşguldüler. Nihayet karşılarına Hazreti Halid gibi birisi çıkıp da mukavemet gösteremeyeceklerini anlayınca dağılmış... Ve her biri bir kenara kaçmaya başlamış, İkrime İbni Ebi Cehil ve Safvan İbni Ümeyye Mekke dışına kaçarken, Süheyl İbni Amr Mekke'de bir yere gizlenmeyi tercih etmişti. Ancak onun gibi hep önde olan bir adam, böylesine önemli bir günde kaçıp da gizli kapaklı kalmamalıydı. Ve işte Süheyl İbni Amr da bu mertliği seçerek oğlu Abdullah'a haber gönderip, Benim için Muhammed'den eman talebinde bulun. ''Zira bugün ben öldürülmeyeceğimden emin değilim.'' diyerek Resulullah'ın kendisi hakkındaki kanaatini öğrenmek istemişti. Hz. Abdullah'ın getirdiği haber karşısında tebessüm eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, etrafındakilerin duyacağı bir ses tonuyla, ''Süheyl İbni Hamr da Allah'ın emanıyla emniyettedir.'' buyurdu. Konuştuklarının burada kalmayacağını biliyordu yıllardan beri geleceği günü beklediği Süheyl için... ...şu cümleleri de ilave etti. Bugün kim Süheyl İbn Amr'la karşılaşırsa... ...sakın kötü nazarla bakıp... ...onu gözleriyle incitmesin. Ömrü hayatıma yemin olsun ki... ...Süheyl akıllı ve şeref sahibi birisidir. Zaten Süheyl gibi birinin... ...İslam'a cahil kalıp ondan uzak kalması düşünülemez. Anlaşılan... O da bugün, şimdiye kadar bulunduğu yerin kendisine bir fayda vermediğini çoktan anlamış bulunuyor. Bunları duyan Abdullah'ın sevincine diyecek yoktu. Hemen bir çırpıda koşarak babasının yanına geldi ve duyduklarını anlattı bir bir. Süheyl aradaki farkı çok net görüyordu. Her şeye rağmen bu nebevi iltifat karşısında erimişti adeta ve dudaklarından şu cümleler döküldü titreyerek. Vallahi de o küçük ve büyük bütün iyiliklerin sahibi. Bulunduğu yerde bir müddet ileri geri yürüyüp durdu ve ardından da kararını verip davetin geldiği yere Kabe'ye yöneldi. Gelecek ve o engin şefkati daha yakından görüp Resulullah'ın huzurunda teslimi silah edecekti.